Aaaa yetişebilecez mi yine? Ne? Yetişebilecez mi yine? Yeyine <gülüyor> <Yayına> mi? <bak. gülüyor> yine geç kaydı bende Hayda Aaaa yerim Çok soğuk Parti'de oturan ben mi? Ay <gülüyor> <gülüyor> kaç saat giyini Şimdi. Permal tight. Tamam oğlum, ben de var. <gülüyor> Olsun. Tamam yayınlarız ya. Öyle mi? Tamam mikrofonu. Tamam çalsın mikrofonu. Ananı siktirin her şeyi şey, siktirin. Bir şey olsun. Harse aynı kardeş ya. Benim you will be my future. Benimle Sting atmıştın ki bu Sting Sting biz geçen hafta. Evet. Şimdi Bilmiyorum telefon şeyde, şeyde mi streç mi ya? Aa bu şey oldu komp sesli acı. Bir de tıklar farın tıkları yanında o şey gitmiyor. gitmiyor. Benim telefonun sesli da olmuyor. <gülüyor> Normal yene gitmiyor kayıtta geliyor sadece. Tamam kayıtta rahatsız ediyor. Hediye tiftetim, gif birik başlık Normal şey, bunu bunu kullanmadan. İyi geceler. İyi geceler. Bu gece. Aa, 3 dakika. 3 dakika, o kadar fazla sayımadasın. Aynen, böyle geç kaldım. Allah, biz niye geç kaldık? Bilmiyorum ki ya. Bugün dakiktik biraz. Bugün ki. Bugün. Birinin doğum günü biliyor musun? Haa, kimin doğum günü? Bugün, bugün... İsim vermeyeyim de. Hı hı. Bir arkadaşın... Bir giden. arkadaşım doğum günü. Doğum gününe de gidemedim. Neden orada değilsin diye soracaktın, tamam. Neden orada değilim. Yayın var. Hı hmm, Nasıl gidiyor? <gideceğim? gülüyor> e yayından sonra neden... Orada olacak mısın ki? Cık. Hı hı. Hah, yayından sonra neden orada oluyorsun? Ha, ha. Şimdi eski denetlerleri açmaya gerek yok. Ha, Haa evet. Tamam şey yaptı da. Mikrofon geliyor mu buraya? Geliyor geliyor. Aha. Şey, kayıt cihazı beni kaydeder mi? Kayıt cihazı seni kaydeder diye umuyorum. Konuş bakayım biraz. Geliyor mu? Geliyor galiba. İyi mi? İyi sayılır. Ortaya alalım. Ortaya Buraya koyuyorum. Oraya koyayım. Oraya yerleşemedik. İşte dakik girmenin zorlukları. Evet. Bugün Her şeyin de... sırasında yapmalıyız. Aynen öyle. Hatta ne konuş. Gerçi biz hiç karar vermiyoruz ki. Yani karar veriyormuşuz gibi dursak da şöyle bir konu başlıkları falan. Sapıyor oradan yüzde hiç. Aynen öyle. Şimdi bu gece ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Nasıl anlatsak? Nereden başlasak? Nasıl anlatsalım? Ya bizim bir planımız var. Hı hı. Yazın olan planlar var. Evet evet yazın, yazın. Bir ufak... Kaçamak. Kaybolmak, böyle hayalet olmak. Kimsenin bizden haberinin olmaması, bizim kimseden haber... Ya aslında Bence dinleyenlerin haber olacak yani. Ya. Olmayacak bu iş. Olacak, olacak. Hı. Olacak. Şey, nasıl diyeyim? Dedim ya sana bir ara, bir e, tuş var. Hı hı. Hani istediğin zaman kapatabiliyorsun o tuşu. Hı hı. Ya senin başka bir yerde mesela atıyorum, İsviçre'de, ya da ne bileyim, Almanya'da, Hamburg'da falan böyle hazır bir hayatın olsa mesela. Orada bir okuldasın. Orada bir evin var. Normal. Buradaki değişen koşullarına orada da sahip olacaksın. Tek değişen şey, buradaki çevrenden uzak olacaksın. Orada kimseyi tanımıyor olacaksın. Tek fark bu olacak. Hı -hı. Gider miydin dedim. Giderdim dedim. Giderdim dedim. Otuşun kaba olduğunu varsayarak. Ya işte bir aylığına gideceğiz. Gideceğiz. İsmail haber verdi. Önce tabii bir aynasını dedik. Dedik iki kişilikliğim mi? <gülüyor> ondan sonra çok hoşuma gitti. Bir arkadaşımız daha var Atan. Atan dinliyor mu? Atan dinleyecekti bugün. Haberi var mı? Yanından gelmiyoruz, Yanından geliyorum. Bugün onunla da tartıştık biliyor musun? Ya? A, ne için? Ya dedi birader, biz dört kişiyiz, nasıl otostop çekeceğiz? <gülüyor> ha. Ya kafası yeni geldi, değil mi sana? Aynen. Hayda. Ha, düşündük, mi? düşündük, onu çözümlerini bulduk, neyse. Buldunuz mu? Bulduk, bulduk. Gidiyoruz ya, gidiyoruz. Oğlum gidene, daha olsa durur duramazsın Duramaz. Ya ben gidiyorum dedikten sonra. Sen kimi durdurabilirsin ki? Yağın ya yağmur. durdurabiliyor mu? Ya bir şemsiye eğlence. Sadece bana gelmesi. Şemsiye olabilir. var ya, şemsiye yağmura yapılan en büyük hakaret lan. Ben gidiyorum. Şemsiye yağmura karşı edilmiş şey en büyük küfür. Ya. Geçen yayında galiba demiştim. Tanrı öfkesini ve göz yaşlarını boşaltıyor üstünüze, şemsiye açıyorsunuz, <gülüyor> ya ruhunuz temizlensin bırakın da, ıslanın, üşüyün, ne gerek var değil mi? Kolay kaçmak da öyle bir şey. Kendini sultamak Geçen gün işte e, sahildeyim, abi, çok temiz bir yağmur yağıyor. Hmm. Ama var ya öyle böyle değil ya. Tabi yürüme kararı aldınız abi kesin. Hikayenin sürprizi niye kaçıyorsun? <gülüyor> Artık tanıyorlar seni. Onu tahmin ederler. Neyse devam et. Abi iliklerime kadar ıslandım. Islandım, ıslandım, ıslandım. Ama var ya... Öyle... Öyle güzel ıslandım. Öyle... Hissederek ıslandım. Ben yazı seven bir adam değilim. Yaz için bir plan yapıyoruz. Ama yazın boş olduğun için. Yoksa kış için plan yapar. Niye? Yeah. Ben yazı seven bir adam değilim ya. Yaz güzel bir mevsim değil ki. Ben de yazı seven bir adamım ya. Diyordu işte. Kanımı donduracak onca olay varken vücudumun sıcak kalmasına tahammülüm yoktu. Evet. Öyle bir şey diyor. Evet. Diyor ki işte. Kışı sevenlerdenim çünkü üşümek fiziksel olarak hissedilebilen tek duygu. Peki ya yanmak değil mi? Yanmak... Çok ucaçık yer, çok ucaçık değil. Yanmak biraz daha içte olan bir şey. Sonuçlaştıramadı deme. Yanmak biraz daha içte olan bir şey. Yanarsın. Güne, ya yanarsın. Yazın eğlenirsin, yazın güzel, yaz güzel de yaz, iyi bir mevsimdir ya. Bir kış değil. Bir kış değil ama yani kışın şimdi Ankara'dasın düşün, düşün bak. E kış Ankara'da olmadın Ya nasıl olmadın lan? Geçen sene beraber Ankara'daydık. Doğru, doğru, doğru, doğru. Ooo nasıl doğmuştum ya. Ya. Tamam. Evet, tamam et. İşte kışın şimdi Ankara'dasın, kar yağıyor abi. Şu an, tam şu an ya. lafa lafa. Hava kararmış böyle. Ağzından çıkan sigara mu, su olduğu belli. su varım olduğu belli değil. İşte giymişsin siyahları, çekmişsin siyahları. Sakarya'dan Güven Park'a doğru gidiyorsun. Şimdi Sakarya Caddesi'ni bir e, betimleyelim. Ankara'nın canıdır, ciğeridir. Ankara'nın benim gözümde en güzel yeridir Sakarya Caddesi. İstanbul'un Kadıköy'dür. İzmir'in Alsanca'dır. Ankara'nın Sakarya Caddesi'dir. Ee, kızıl böyle... Turuncu, kızıl arası böyle kahverengiye de yakın kiremitler vardır ya. Hı hı. O tarz böyle parkeleri vardır. Yani. Çok Evet. Hı hı. Parke, parke değil de mermer böyle. Hı hı. İşte ıslak da tarımlar bu mevsim. Ha. Buz tutmuştur. Evet. Muhtemelen buz tutmamıştır. Çok insan var çünkü orada. Hı. Buzlar erimiştir, kırılmıştır. İşte. Oradasın, ses bayağı çizdiriyor diyor. Ses bayağı çizdiriyor mu? Evet. Nasıl çizdiriyor bu şey? <gülüyor> Bilmiyorum ki, ses ufaktan kulağımızı çiziyor diyor. Bir mikrofonlardan da bir tanımdan çıkardım. Hallettin galiba. Devam edelim böyle, bakarız. Tamam. İşte Üstüne giymişsin siyah altını siyah görünümün Siyah pantolonun, siyah ayakkabıların Siyah birbiri, siyah eldivenler Sigaranın ağzında Ankara'nın güzel bir sesi vardır Herkes duyamaz En sevdiğin şarkıyı söyler sen hangi şarkıyı seviyorsun? Çin'in sesi o ses? Neşe Ertiş'in sesi. Sana Bana göre. Gönül dağını söyler o ses. O ses Afyalan ah, yalan dünyayı söyler. O ses cahillim dünyayı söyler. Merak ettim ya. O sesi sadece Ankara'yı hissetmek isteyenler duyar o sesi. Nasıl hissedeceksiniz ki İşte bu mevsimde Ankara'da olmak istiyorsan o sesi duyarsın. Gidiyorum. Bu saatler böyle işte bahsettiğim şekilde girmişsin. Ağzın mevise göre. Yürüyorsun. Güven parka gittin. Güven Park'ta saat kaç şu anda? Saat 9'u çeyrek geçiyor. Pek fazla insan yok. İşten eve dönmüşler, otobüsler boş, yaklaşık 20 dakikada, 15 dakikada bir sefer vardı zaten her yere. Hı -hı. Cizırtı var diyorlar. Neyse. Elimizden gelen bir şey değil. Ee, bu arada bir e-mail geldi. Benim hesabıma Bir şiir geldi. Bu arada o şiir Papatya şiirinin yazarından mı? Yazarından. Bu arada o şiir gerçekten çok sevildi ki ben hı hı. o şiiri... Çok güzel şiirden Ya Ben o şiirin bu kadar sevilceğini tahmin etmiyordum. Aynen öyle ismini sö ismini söylememizi istemiyor kendisi ismini söylesek mi söylemesek mi çünkü e, biz ona gram diyelim gram diyelim e, onu tanıyanlar da eğer çok yakından tanıyorsa gramı gramı tanırlar yani çok fazla ismini duyulmasın telaşın da sıkıntı da olmasın evet, şiirde adı var ya yani. Öyle mi? Hı hı. O zaman... Şiir de söyleyeyim söyleyeceksin. Evet, öyle, öyle olsun. Neyse işte. Bu arada geldi e, eminim. E, Gel Bakacağım birazdan. İşte günahın bir parktasın. Hafif bir kar yağıyor. Bir otobüse biniyorsun. Seni varoş bir mahalleye götürüyor. Gazi Mahallesi'ne. Gazi Mahallesi'nde bir meyhane var. Hüseyin diye bir işletiyor. Tanık geliyor bunlar. Devam et. İşte Hüseyin'in meyhaneye gidiyorsun. Muhtemelen tek başınasın ya da bir ihtimal belki oturduktan sonra biri geliyor masanda. Neyse. Bir 35'lik beşlik söylüyorsun. Geliyor. Hüseyin geliyor. Diyor ki ne istersin? Ya, biliyor ne isteyeceğini. <gülüyor> bir şey demiyorsun. Tamam diyor ben getireceğim. Tamam. Bir arnavutçileri getiriyor. Bir haydari getiriyor. Masayı ufaktan da anlatıyor. Oturuyor karşına, bir otuz beşikte o açıyor. Karşılıklı içiyorsunuz. Arkadan ne çalıyor? Ne çalıyor? Ne çalıyor? Gönülder. Ne çalacak? Gönülder çalacak. Onu şimdi değil. <gülüyor> evet, birazdan. O kadar organize değiliz. Birazdan Gönülder çalacak bu şarkıdan sonra. Bu arada hani şu özgün müzik yapan abilerimiz var ya hı hı. hani edebiyat öğretmenliğini kazanmışlar, edebiyat bölümünü kazanmışlar, formasyonunu almışlar. Ya. Ee, sonra bölümden mezun olduktan sonra KPSS'ye girip... Şarkı bitti. Şarkı bitti mi? Hı hı. Bekle biraz, başka bir şey çaldım. KPSS'ye girip... E, ...yeterli puanı alamadıkları için özgün müzik yapmaya karar veren abilerimiz. Kapalı devreden bahsediyoruz. Kapalı devreden bahsediyoruz. Gördün mü bugün karşıya kadar çok hoşçaldı. Evet, evet, karşıya kadar çok hoşçaldı. Biz korkmadık değil mi? Korkmadık hayır. Baktım şimdi. Ee, Bugün hı hı. onları gördüm ben de karşıya kadar. Hı, haziranda mı? Yok, yok. Haziranda değil. Orada takılıyorlar genelde. Ha, falan, orada... Tanışmıştım ben hepsiyle orada. de tanıştım. Bugün işte... Utku ben, Atan... Ee, bir de Türk'ü vardı galiba. Türk'ü vardı evet. Dedik oraya gidelim. Zaten daha önce de gidiyorduk sık sık. Bugün ayrı bir canım çekti oraya biliyor musun? Hmm. Hatta şu an, tam şu an. Ya, orası çok ayrı bir yer ya. İlk izlenimden kazandı değil mi senden? Hmm. Kesinlikle. Hatırlıyorsun değil mi seni? Hatırlıyorum. Ben buradan çıkmam dedim. Burası iyiymiş dedim önce. Ha, burası iyiymiş ya dedim. Ama kimse yoktu o zamanlar, bayağı iyiydi ya. Şimdi, Bilmiyorum. şimdi de güzel. Şimdi, şu şu kalsa iyi aslında. Çok... Çok popüler olmaması gerekiyor değil mi? Aynen, bilinmemesi gerekiyor. E niye söylediniz o zaman Yara? Ee, söylemedik aslında. Karşıya dedik. Haziran dedik. Tamam ama tabeli akıç bir yerinde. Bulurlar. Bulunur. B bulunabilir. Gelmeyin. <gülüyor> gelin. Gelin. Gelin, gelin. Gerçekten çok güzel tavsiye Haber ederim. Haber verin de gelin biz de orada olalım tanışalım mümkünse. Aynen Hatta bizim o... E, orası toplantı mekanımız olabilir aslında. Aslında bizim... Ya ne dedik biz? Yalnız, yalnızlar şey mi yapacaktık? Ne yapacaktık? Aaa hatırladım hatırladım hatırladım. Ya Haziran mı orası? Haziran için daha yarısı yoksa opto mu? A, o son e, toplantımız mı? Aynen. Haziran da iyi de, de. Orasının Borus'un hatırı var. öyle mi? Neyse onu onu. onu e, ileride e, daha dışarıda. İleride yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> ama gelecekseniz haber verin yani. Evet, bekleriz. Evet, beraber gidelim ya. Yani. Borus gerçekten çok güzel. Bir de şey var ya. Ne yapacağız ama? Benim olsun. Ney? O yalnızlar şeysinin. Neysinin? Ne? Toplantısını, partisini ne diyeceğiz artık? Bilmiyorum. Konsepti belirleyip Yalnız, alarak şey. Ya, şey. <gülüyor> Şey de kalır. diyelim. İ İ. Yalnızlık İ. Yalnızlık İ. Genelde. Te kaç İ yıl? İki yıl mı? Üç yıl Üç yıl. Yalnızlık I. Hı -hı. Nokta. Evet. Nokta var mı? Nokta var. Kaç, kaç tane? Heces kadar. Evet ve heces kadar nokta. Yalnızlık. Ha. Yalnızlığın heces kadar İ. Yalnızlığın ya yalnızlık. Vay. Sürece çalışmışsın. <gülüyor> Bak ya. O zaman orada yapalım. Ne zaman yapalım? Dinleyenler karar versin bunu. Biz çünkü o kadar e, zor bir durumda mı yetişen zaman bakımında? Çünkü gün onlar karar versin, saati biz karar verelim. Bence hepsini biz karar verelim. <gülüyor> Olabilir. Neyse, karar veririz. Biz size biliriz. <gülüyor> biz <gülüyor> size döneriz. Neyse işte. Oradaydım. Hı -hı. O böyle kışın şey oluyor, soğuk oluyor, tamam mı? Şey açmışlar, soba açmışlar ufolar var ya güneş böyle batıyor tamam mı güneş batıyor ama daha binaların arkasından girmemiş hafif yüksek böyle karşıdayım ben de, tam güneşe bakıyorum yani içeride herkes sigara içiyor abi herkes içerisi duman altı sigara içmeyen biri e, için tavsiye etmedim bu mekana ayrıca e, duman altı ama güneşin Işıklarıyla sevişiyor oldum. İlki kaçırmışız beni o zaman ya. İlk gün, hani benim gittiğim ilk gün ha. hatırlıyorsun değil mi? Ha, o gün aynen. Tam etin en yine. Evet, evet, evet. Bugün işte o gün gibiydi ve herkesi gerekçiyordu. Ve her yer dumandı. Yarın gidiyoruz. Yarın gidelim. Hadi canım. Necet Ertaş gönül daha geliyor. Gönül daha geliyor. <Gülüyor> ne bak gönül daha açtık ne yer gitti ya. Bir kafana çıkar ya. E duydu mu? Duyurmadı Burkan abi. Abi gitmiyor. Neredesin sen? <Gülüyor> ya Allah net olsun ha. Ver lanet olsun. Hala hala bulsuz gözlerin çıkıyor Bilader <gülüyor> Durdur şarkıyı Ah Niye böyle oluyor Hiçbir Şarkıyı durdur Konuş sen Niye böyle oldu? Hiçbir fikrim yok. Çala, çal, ya. ya çalıyor çal yaa. Çok canım istedi beni bir daha Çalıyor mu? Çalabilir de keskiden böyle. Hiç çalamıyorsun? Çalıyor mu acaba şu anda? Çalıyor. Koltukluğu çalıyor. Bir şey var ya. Ne var? Piyaneden var. Aç onu aç, tamam aç. aç. Ha, bu he? bu açılıyor, o açılıyor. Bu açılıyor, o açılıyor. Tamam, Olayın tamam, bak. kalsın. Kalsın. Hah. Çıkatın sana. Ben bu arada siyah var. siyah Siyah mı Alman okuyor, Winston bak, <gülüyor> evet. Onlar nesin işin artık? Winston. Winston. Ne oluyor lan? Çekledim şu anda. Evet. Şey, mikrofonu... evet. Mikrofon arkası kayıtları tam olsun bari. Bugün hangi gün ya? Cuma. Mı? Bugün cuma. Ayın kaçı? 9 mu? 9. Ben bu şarkıyı en son ne zaman dinledim biliyor musun Düzgün böyle yazın 25 yazıcırandı ha tarihte veriyon tarih veriyon o tarih miydi tam tam o tarihte adam gibi beraber mi dinledik sen dinledik dedik dedik. de adam gibi böyle şarkıyı içime Allah ala, ala böyle üzüm seviyorum hissedeyim hissede. sofrası lazım bunu dinleriz. Hı. Özümsüye ya. Kuralım lan artık yeter ya Yaklaşmadan şey gibi Yakındır Kuralı Çağır falan dinlemek istiyomu da iyi Ha o hikayeyi <Gülüyor> Sen o hikayeyi dinle <Gülüyor> Dinle yani. Ben de dinleyeceğim, de dağlayacağım. Bir de ağlayacağım onu, sen satayım. Ben en başa dönmek istiyorum ya. Yani. Ne kadar başa? <gülüyor> yazın başına. Ya Bilmiyorum. yazın başı şeydi ya, sen senin için biliyorsun, Yazın sonu öyleydi benim için. Ortası son. Başı iyi miydi? Başı iyiydi. Mi? E yine soru işaretleri vardı şey vardı. Yok muydu? Hiç. Ha en başı. En başı. Tam okulun mahkemeleri hatırlıyorum. O zaman etrafta. Bu bir işaret mi? Hangisi? Sigaranın sönmesi acaba yayına gir mi diyor? Vallahi ben söndürdüm sen söndürdün mü? Söndürmedim ki söndü. Karabash modeli Biz geldik Geldik. Nerede bu şiir? Burada. Tam, tam bu aşağıya koyduğunda. Evet. Bu şiir... Aaa... Yine sanırım biri kendini çok özel hissedecek. <Gülüyor> Tardayı kapatır mısın? Ama şiiri önce benim kendim okumam lazım, o yüzden şiiri de biraz sonraya bırakalım. Şimdi bana telefonu verir misin? Ben geçen gün bir şey okudum. Tamam oh, geldi. O e okuduğum şey beni e biraz etkilemişti. Şimdi onu bulacağım. Onu okuyacağım. Benim çok hoşuma gitmişti umarım. En az, benim... Kim yazmış? ...kadar sizin hoşunuza gider. Bilmem. O kadar uzun bir şey değil, biliyor musun? Ha. Birkaç kelime belki. Tabii, birkaç kelime çok şey anlatabilir. Evet. Ee, bu, bulmam lazım ama önce. Evet, burada. Şimdi hesap birinin bizi terk etmesi gönünde, yakınmalarda bulunmaktadır. bizi terk etti. Bizi biri reddetti. Bizi biri... Umursamadı bile. Bizi biri... Bıraktı gitti. Ya bizi biri... Bıçakladı. Geleceğim dedi. Bekle dedi. Gitti. Gitti ya. Aklıma geceleri konuşmalarımız geldi. Gece kavgalarımız. Bana kızmaların. Uyu artık demeleri, Ses kayıtların. Horluyormuş gibi yapman. Telefon açıkken uyuyakalmanız. Benim mesaj atarken uyuyakalmanız. Hepsi canlandı kafamda. Bazen sana yazıyorum. Okuyorsun. Biliyorum. O yüzden yazıyorum. Numaran iptal olmadı hala. Dört ayda bir TL yüklüyoruz. Sattığın kapanmasın diye. Zaten ezberleyebildiğin tek numaran buydu. Annenden rica ettim. Yüklemesi için. Ne olduğunu anlamadım. Ama reddetmedi beni. Şimdi bana mesaj atsan. Yine vermişsin sıla desen. Demiyorsun. Yiyemiyorsun. Seni çok özledim. Seni... Çok özledim. Bir gün bu mesajların gerçekten sana ileteceğini bilsem bir sabah bunları okuyabileceğini bilsem daha neler yazardım bir bilsen ama sen zaten bilirsin içindeki seni. Bendeki seni bilirsin. Ölüm denen şey iğrenç. Korkunç bir şey seni alabilir. Ellerini, gözlerini Saçlarını, kalbini, nefesini, her şeyini. Ama benden seni alamaz. Bendeki seni alamaz. Sevgiler. Hayır, yani, düşündüğüm şey için üzüldüm. Zor. Ne denir ki? Ben de hiçbir şey olmuyor. Yani insana diyecek bir şeyler bıraksaydın keşke. Keşke üstüne konuşulacak. Konuşulabilecek. Oo. Bu ne? Ne çalıyor? Cahil İmriyal'ın renkler kandı. Hmm. O biraz ağrıyor. Bazı ağrıyor. Ne çabalık? Sigara gelesinden Bir damla gözleri bile. Affet. Güzel. Bak. Ondan sonra ee, yani. sona kadar verirsin. Sarılmak güzel bir şey ya. Değil. Neden? Sarılmak, yüzünü gizlemenin farklı görüntüsü sadece. Vahdede vücut, vücutlar birleşir. Fatihler birleşir. Yalan. Şimdi deme vücudunun sağ tarafı boş. Onun sol tarafı senin sağ tarafını donduruyor falan. Ya. Ya. O, o klişeye hiç girme. O klişeye hiç girme. Çünkü kalbi geçtim. Sen yüzünü göremedikten sonra onun sarılının ne manası var? Sarılmaya göremez. Sadece yüzünü izlemin başka bir yolu. Düşünürsün Evet evet. Yüzünü gizlemek için sarılma ihtiyacın yok ki. Tamam. Karşındaki senin yüzünü görse bile bazen yüzünü görmene Göstermek istemesin. Ne gerek var ki? Yüzünü gizlemek için sarılmaya? ya Diyeceksin ki şimdi. Sana en yakın olduğu an. Senin en savunmasız olduğun an. Senin sevginin, senin aşkının, senin içindekinin dışarıya çıktığı o an. Yani zırhını çıkardığın o an. sini öldürebileceği tek an yüzünü gizlerse o kadar ne yaptıysa orbizden ilk taş duymadı. Ha evet ben de onu diye gitmiştim. Ben de öyle demiştim. Hı hı. Aslında güzel bir şey ya. Ben sağ olursam kesinlikle ol ya. Yok ya. Çok güzel bir şey oldu gerçeği değiştirmedim tamam no. ama İnanasın. Yani böyle içimden o kadar çok sarılmak geliyor ki birine. Sarılmak ve uyumak tanrımızdaki mücilsiz. ikisini paylaştığın kişide üçüncü mucize oluyor demiş. Graham. Hı. Evet. Ben Graham şu olur mu? Müziği azıcık kısıp daha fazla kısabilir misin? Hangisi mi? Aynı saatler. Evet, şimdi oraya. Tamam. Radyo çete hiç bakmadık. Şimdi bakalım. Ooo. Sızılıyor ses. Ses sızılıyor. Ee, bu arada, bu arada benim çok değer verdiğim, gerçekten çok değer verdiğim, tanıyalı çok olmadı. Ama gerçekten akıl danışabileceğin. Bir hocam. Niye olacak? Niye? O var. Kendimi çok şu an mahkup hissettim ve heyecanlanmış hissettim. Aslında... Ee bunu daha önce konuştuk. Konu bizi daha önce bunun Fırsat olmadı. Bugün bir fırsat şansla değil de aslında herhalde. Daha doğrusu bizim Kendimizi kendimize ona dinletmemiz şansını biz elde. Ettik? Evet, evet, evet, Öyle değilim. Eee seviyoruz evet, onu. ona kocaman sevgiler. Eee ismi canın Canım Hocam'a çok sevgilerimi sunuyorum. Bu da şey gibi oldu ya. Almanya'dan geldi. <gülüyor> Buradan bölmekte çok sevgiler yolluyoruz. Ama olsun. Öyle olsun. Ben o selam o sevgiyi olacak zaten. Güzel şeyleri de işte olur. Aynen öyle. Eee... Um... gram şiir şiir alttan bir şey çalmasın çaldı. şarkı için öyle yapalım. şarkı için öyle başlayalım şiir ve ve ve ses gidiyor mu acaba gitmiyor mu maalesef ama işte bir birkaç şey daha kudum neymiş Bir zamanlar, meydan okumak isterdim. Kaç okudum da bu hayatım yalnızca iki harf öğrendim. A, H A Bunun üstüne bir, bir A ah giden, çalınır yani. ama Mesela. şiir de var. azı ah e, dinlerken şiiri okusam ondan sonra yayında o kitabım. çünkü bir okumam gerekecek her türlü önce. Öyle mi? Um, bir vurdu tamam. var, uykusu var yani yok, onu daha tamam. da var. Tamam, bir e, işlerden al, e, çalalım. Ya biliyor musun, çok hoşuma gidiyor böyle insanların birbirlerine yani daha doğrusu bir kadının bir adama yazdığı şiiri yollaması bize ya da bir adamın bir kadına yazdığı şiiri yollaması. Yani siz ne kadar mutlu oluyorsanız biz de o kadar mutlu oluyoruz e, tam olarak değil mi? Tam olarak öyle değil de benim çok hoşuma gidiyor yani. hoşuma gidiyor. Biz yani. her şeylere de vesileceğiz. Hani geçen konuşmuştuk hatırlar mısın? Evet. Hatırlıyorum. Yani yuva yapan <gülüyor> olayı. <Gülüyor> ya öyle demeyelim de. Ne bileyim benim çok boşum gidiyor. Benim boşum hoşuma gidelim. Ne? Ah. Gelecek olun. Ben o şarkı için fazla gireceğim biliyorsun. Değil mi? <Gülüyor> Sen. gelmek üzere. <Gülüyor> Ne oldu lan oradan. Biraz moda girmişti sanıyorum. Ya yavaş ya vay çok şıktım şu adamın yakasından çeksin tabi böyle bir şey mümkünse Vallahi öyle şiir giriyor şimdi graham, graham yazmış ismi de var zaten şiirde <gülüyor> içimdeki tüm masum duygular yazıyorum bunları. çünkü nicedir görmediğim mutluluğun sayende hortladı belki manzara yanlış oldu zamansız ama şu an ikimiz birden mutlu olabiliriz. Göğe bakalım. Sensizlik bana tek yanmış. Bu sıtırları bu zamana kadar kendini zeki sanan bir çocuk yazıyor. Zeki sanan ve küçük bir yıldızın büyüsüne beynini kaptıran. Sen yokken hayatım işte gemlenmiş sanki. Sanki kimsen de olmamış bu zamana kadar zaman yalnızca seninle yavaş. Damla damla azar azar. Sarıldığında duyduğum kokudur benim. Korkutan. Göz göze telaşlı bir sessizlik. O sessizliği ilk senin bozmandır korkun. Bozman ve bir daha benimle susmaman. Kıskanıyordur o sessizliğe muhtemelen tüm Tanrılar Sakin bir gün. Sessiz bakışlar. Sen benim dünyanın en güzel Tutarsız Tutarsızca seviyorum seni melek. Bakarken çok, susarken daha çok seviyorum. Susardık. Yıldızları sayıp susardık. Okyanusu dudaklarından öperdim çünkü ben. Beş köşeli bir yıldızdı. Küçük prens etkili. Gölgesi okyanusun dalgalarıyla sevişirken. Sen ve ben. Sen ve ben. Sen ve ben. Sen farklı birini sevdin. O da seni sevecek. Simge sonsuzluğu çizsin. Buğra çizene kadar orada olacak. Evet şey hoş olayım Anlıyordu yani. Hani. Koku neden korkutuyor ya Herkes işledi mi? Koku neden korkutuyor arkadaşlar? Koku neden korkutuyor isimler? Ben kokalım yok ki. Asalın taraftan uzar etti. Evet. Şey yokmuştum yera ya. Beyinde koku ve hatıra dan sorumlu olan. aldığımız bazı kokular yaşadığımız bazı hatıraların tekrar canlanmasına ve o anda yaşadığımız duyguları bulunmamize neden olur. Müzik de aynı şekilde. Ritim de aynı şekilde. Şimdi bu benim için hem iyi hem kötü bir şey. Yaşadığım çok güzel bir anı, mükemmel bir anı bir koku sayesinde hatırlayamam. Ama aynı şekilde. can evimden vuruluşunu, en sağlam kalemin yıkılışını, yediğim en temiz kazığı bir koku sayesinde, bir koku yüzünden anımsamak. Peki burada artılar, eksileri geliyor mu? Yani Muhtemelen artılar eksi eksileri dengelemiyor da benim için, benim hayatımda, benim yaşadıklarım ne yaşadın lan sen diye şimdi de anlatıcam yavaş yavaş. Ee, eksiler ne kadar fazla olsa da, artıların e, etkilediği ana kısmı daha büyük olduğu için ee, işime geliyor. Bütün şeyleri unutmayı mı tercih ediyoruz? Evet. Bir unutmak gerçekten var mıdır? Hayır. Neden o zaman bu terimi kullanıyoruz? Unut. Unutmalısın. Unutmaya Aha. başlamalısın. Unut artık. Yani daha az hatırla. Daha az hatırla. Daha düzgün bir terimi Evet. Peki neden herkes bir zorbalı bir durum içinde? Unut, unut, unut. Gereksiz ya. Gereksiz. gereksiz. Daha az hatırla, daha uzun bir kelime sözöbeği olduğu için unut demek e, aslında söylenilen o yani daha az hatırla e, anlamı vurgulanıyor unut derken yani enerji tasarrufu yapmak için zor yapmak bence de ya her şey ayrı yazılır mesela yani bağlış olan de neyse şimdi Ma ya. Madem, ya. yani ne alakası var Adına şiir yazılmamış kadınlara selam olsun. Selam olsun. Olmasın. Olmasın lan. Herkeden yazılmış mı? Yazılmamıştır. Neden olmasın? Bir gün bir kadınla karşılaştım. Hı hı. Ve bana dedi ki, bana değil de, can elime vuruldu mu? Can evimden vuruldum dedim ya. Baba evet. Bir mektup yolladı ve dedi ki bu adam dana şiiri yazsın ya. Bu adam beni güzel sevsin ya. Bu adam beni sarıp sarmalasın Bu adamla birlikte tamir olalım ya. Biz birlikte savaşalım ya. Dedi ki gemiler gemiler terk etsin Ayrı basa bulurdular etrafında. Ya dedi ki. Öyle dedi ya. Sonra bir çocukluk, bir cahilliktir ki sorma. Yazdık bir şiir. Bir şiir. Bir şiir. Rüzgar içerken cigarımı bir Rum türküsü tuturmuşum. Kalkmışım bir rakı masasından Tıpkı hiç görmediğim o kadın gibi Şiirin son dörtlüğü Ben bu şiiri yazdım Bulutlar daraldı mı? Daraldı Daraldı O zaman o mektup ne için gönderiyorsun? Ya onu diyorum işte Neden yolladın ki lan böyle bir mektup? Madem ağzıma sıçacaktın Madem benim can evimden vuracaktın beni Anlamıyorum ki arkadaş ya. İcra bildirisi gibi ya. Geliyor, kapını çalıyor. Ya seni bir uyarıyor, bir dürtüyor, bir şey yapıyor. Ama eninde sonunda seni donuna kadar alacağım diyor. Ya bu o işte. Geliyor, kapını çalıyor. İşte, haberin olsun. Seni bıçaklayacağım. Bir saniye, ben Utku'yu aramak istiyorum. Haberin olsun, seni bıçaklayacağım. Ama sen bir çırpın, bir şeyler yap. Bu mu olur? Doğru söylüyorsun. Haber verelim ona, seni arayacağız. Sen de arayabilirsin biz Utku. Ara, bu konuyu tartışalım seninle. Lan niye böyle bir şey yapar ya? Çok akıl almıyor biliyor musun ya? Utku'nun fikri vardır bu konuda. Vardır ya. ya Atahan'ı biliyor mu acaba? Ben... Atahan'ı da arayacağız ya. Atan merak ediyorum fikirde. Tanıştım bu arada Atan'la seninle. Ee, gerçekten ee, İsmail ne dediyse iki katı ee, Öyle bir insan. Tanışma da baya baya baya baya memnun oldum yani. çoğu insan için tanışmamı memnun oldum gayet sönük ve ee, geçersiz bir laftı ama için o geçerli. Halam değil mi? Evet. Tamam tamam tamam. Neyse ya. Aramıyorum ya. <gülüyor> Oynamıyorum ben. 5 bölüm olmuş. Değil. Takmadım. Hayır hayır. Ara sen ara. Boşver. Konuşuyoruz. Aramıyorum ya. Bana <gülüyor> Bak ne? Ya, girdin yine seçici şeyi tepkiyor. Oyna oyna diyor. <gülüyor> Arayayım mı? Ara. Bak ya. Ara ara. E zıt gideceğiz dedik yayında. Ara kıyım sen aramıyorum ben de ara diyorum. Ne dedik lan zıt gideceğiz falan zıt gideceğiz. Ne zıt gideceğiz demedik böyle bir şey. İyi polis kötü polis. O zaman dedik ya. Şimdi arıyorsun. Koy masanın üstüne de iyi mikrofonu. Hop aldım. Aldım. Aldım tamam al. Alo. Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. E abi biz sana şunu soracaktık ya. Buyurun. Ya bir kadın neden bana şiir yazsın dediği bu adamı can evinden vurur? Neden? Sinyal mi diyelim? Neyse ne, Neyse iş. ne işten. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Ne? Ne? nasıl boşluk? Evet. ki biz buna bir doyumsuzluk diyebilir miyiz? Ya. Değil işte ya. Aslında bizim sorunumuz ne biliyor musun? Ya biz diyoruz ki bu kadın böyle. Böyle hissediyor. Biz de ona göre davranıyoruz. Halbuki kadın sadece öyle demiş. Belki öyle hissetmiyor. Ya da öyle dediyse bile fikirleri değişmiş. Biz ona göre bir yol çizmişiz. Ona göre bir rota çizmişiz. Ona göre söyleyeceklerimizi seçmişiz. Ama kadın bizim kurduğumuz, bizim düşündüğümüz, bizim hayal ettiğimiz, bizim ee planladığımız şekilde ilerleyeceğimiz kadın değil. E dolayısıyla fikirleri değişiyor. Yani sen değilsizleşiyor dağı... ya. Aynen öyle. Sen dağı dersen de delmesen de o kadın artık o kadın değil ki. Sen o kadın için delmemişsin o da. Sen hayalindeki için düşündüğün için o kadının yarattığı profil için delmişsin o dağı. Bizim yanlışımız bunda. İyi Allah nasılsın? Eyvallah. Seni bol bol öpüyoruz. Bol bol öpüyoruz. İyi, i̇yi, ya. Biraz, i̇yi görüşmek üzere utku. İyi geceler. Tabii. Öyle bir şey. Mümkün sesini Bu konu sesini yağdınız oyunuyor. Yüzde yüz kaliteyle gitmedi ama evet. söylediklerinin kalitesi ses kalitesinden daha yüksektir. Şiir boş. Ya öyle zaten şiir de sevmem ben. Ne çalalım ya? Neyse bu devam etsin. Ben şeyi çok merak ediyorum biliyor musun? Şimdi bugün Cemal Süreyya'nın bu arada bölümünde Rahmetle anmıyoruz. Rahmetle anacak kapasite yok bizde, kusura bakmayın. Aynen. Cemal Süreyya çok güzel şeyler yapmış. Çok güzel şeyler yapmış ama onu Cemal Süreyya yapan sadece çok güzel şeyler yazması değil. Olmadığı bir insan olabilmeyiz. Ha ha ha, onu diyecektim işte. Mi? Zaten şu edebi şairlerin, bir şairlerinin diğerlerinden Farklı olmasının nedeni bu. Sadece iyi yazması değil. Her, her durumda, zaman yazabilmesi. Her zaman yazabilmesi. Her durumda. Kesinlikle ve kesinlikle iç dünyasından ödün vermeden olmadığı bir insanı olmayabilmesi. Ben işte onu merak ediyorum biliyor musun? Nasıl beceriyorlar değil mi? Hayır ya şey... ya Çok param var. İstediğin kadarıyla birliktesin. İstediğin içkiyi içiyorsun. Ama melankolidesin. Hala bir melankolik. Hala bir depresyon. Hala diyorsun ki... Orada iki çay söylemiştik. Orada iki çay söylüyorum işte. Biri açık. Biri açık. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Bak, anlamı olarak. bak. Bak, içinden neler çıkıyor. Aslında olan evinde yatıyor. Yakmış burasını. yanında. Rahat. Belki... Hatun'un yanında. Ha. İşte böyle. Her şey için lazım sanki biraz iki yüzün. Hoş bir şey değil. Kesinlikle hoş bir şey Ama değil. şiir çok güzel. Ama şiir şiirinle lafım güzel. yok. Edevil kişiliğine lafım yok. Ama edebi kişiliği gerçek kişiliği çok farklıymış adamım. ben de bunu fark edince bir edebim ya. Hmm. Gerçekten çok güzel yazıyor. Ya oku, okuyunca insan duygulanıyor. Keşke yalnız bunun için sevseydim sana. Orada iki çay söylemiştik, biri açık. Keşke yalnız bunun için sevseydim sana. Hayat kısa kuşlar uçuyor. Hayat sıkkı kuşlarında ama... Biri ee, bir. Güzel yazmış. Güzel yazmış. Ama yazan Cemal Süreyya mı? Bakıştın Cemal Süreyya'nın edebi karakteri mi? Bak çok kızıyorum. Bu konuda kadınlara da çok kızıyorum. Erkeklere de çok kızıyorum. Cemal Süreyya'ya da çok kızıyorum. Nazım Hikmet'e de, Orhan Veli'ye de, Orhan Kemal'e de, Yaşar Kemal'e de, Necip da A'sından B'sine herkese kızıyorum ya. Yani. Olduğunuz gibi ol. Mevlana'yı işte çok seviyorum. Diyor ki ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Niye başka bir tropik diyorsun ki? Ya niye ben buyum? Sen A'yken niye ben B'yim diyor diyorsun ki? İşler niye bu sürekli tiyatro üzerinden Niye yapayım? biliyor musun? Kadın seni beğeniyor. Hı -hı. Senin A tipi kadınları beğendiğini de biliyor. Hı -hı. E kendi pazarlıyor? Halbuki kadın B tipi. Hı -hı. Ben diyor ki ben A tipi bir kadınım. Ben A tipi bir kadının hoşlandığı şeylerden hoşlanırım. Bana öyle davran çünkü biliyor ki sen öyle kadınlarla başlıyorsun. Kendini mecaz yok burada pazarlıyor sanki kesinlikle mecaz yok tekrar söylüyorum bunu. Yani e, kendini ben sana layyim hani pazarlamacı modeli vardı işte bu tam o modeli oturtmaya çalışıyor kendini. Evet, evet evet evet. Aynen öyle ya bunu erkekler de yapıyor. Yapıyor. Bunu ben de yaptım. Ben de yaptım. Bunu, bunu bana da, da yaptılar. Bana da yaptılar. Bunu dinleyene de yaptılar. Bunu Utku'ya da yaptılar. Atahan'a da yaptılar. Atahan'a da yaptılar. Türkiye'de yaptılar. Herkese yaptılar. Ozan'a bile yapmışlardı biliyorum. Evet. O da oluyor. Olmuyor olmak lazım Kimse gibi olmamak lazım. Olduğun gibi olmak lazım. Olduğun, gibi, olduğun zaman da bazı şeyler olmuyor. Ne gibi şeyler olmuyor? Şu an bu yayını ne için yapıyorsak? Ne için yapıyoruz? Önce kendimiz için yapıyorduk. Evet. Ondan önce neyi silmeye çalışıyorduk? Hmm. Evet, geldik. Başladığımız noktaya. Gece uzun mevzu derine geldik. Biz bu yayını yapmaya şu sebepten ötürü başladık. Benim... Yüzüne söyleyecek cesaretim yoktu bazı şeyleri bir kadının. Ben de böyle bir şey yapayım, ona dinleteyim. İstediğim gibi konuşurum, o da beni dinle. Söyleyeceklerimi söylerim, olur biter diyor. Gel gelelim, kadınımı dinlemem. Ben de her seferinde, ya her seferinde, lan her seferinde, Belki dinliyordur diye girdim. O fazla bir kişinin peşinden koşuyordu Kim ya bu üçüncü Kim ya bu üçüncü kişi? Sonra bulduk. Sonra bulduk. Beklediğimiz kişi değilmiş. Keşke bulmasaydık. Ya. Onun hayali bile yeter biliyor musun? Hayali bile yeter. Kötü bir şey ya. Evet. Cahit bir şey yapma. Evet. Mümkünse hayal en kötüsünü. Yaza hayal ediyormuştu ya. İşte en kötüsünden başlayalım. Bu taşı nasıl otostop dört çekeceğiz? Böyle şeylerden başla işte. Nasıl çekiyor, nasıl çekeceğiz? Çözüyoruz ya, nasıl? Çözdük abi, gülünması. Ayrı ayrı mı? Çözdük, çözdük. Bir kişi kaldıracak, arkadaş kişi çıkacak değil mi? Yok, çözdük ya. Konuşuruz. Tamam, tamam. Çözdük, çok da güzel. <gülüyor> çok da güzel çözdük. Atam diyor ki Tunceli'ye gidelim. <gülüyor> Buradan ona da sesleniyor. birin <gülüyor> fikrini öğren de. Sen ne diyorsun abi? Abi Tunceli. <gülüyor> Sen doğum günü nerede kutlamak için? Ona aa, karar verdin mi? Aa, dinleyenlere nerede daha bir edeyim şimdi. Ne doğum günü demesinler. Ee, bizim yaklaşık 30 bin yokuz. Ee, kendimizi off moda alıyoruz. Tam kapatıyoruz ya. Aynen. Yani. Uçak modunda olacağız bildiğiniz. Ee, Doğum günümde, e, bu tarihler arasına denk geliyor. E, İsmail Atağan ve Utku, bana şöyle bir e, şans elde etme fırsatını verdiler bana. Oğlum oh, cümleye bak! Cümleye bak, cümleye bak! Sen hiç bu kadar uzun bir cümle kurmuş muydun? Eee, çok fazla films vardı kuramak. <gülüyor> her <gülüyor> sen neyse... Sen çok şey. Ben... Yok beaa! Evet, <gülüyor> devam. Tamam. Eee, her neyse... Şöyle bir fırsattı. 81 il. Şu an bulunduğumuz İzmir'i çıkartırsak 80 il. Bu 80 ilden doğum gününde istediğin ilde olabilirsin, istediğin yerde, istediğin şekilde, istediğin modda, istediğin mutta kutlayabilirsin doğum gününü, İşte ben burada. Senin ben şansını. Şansını. Bip. Ben de bip. Ayrıca bu beraberinde çok büyük bir soru işareti getirdi. Çünkü. 80 tane il içinde 80 ayrı şey yapabilirim. Evet ve 80 ayrı şekilde. Evet. Sizince de başlar. Kutladı <gülüyor> ya. Gerçi ben doğum günü kutlamayı sevmem bir adam değilim. Benim doğum evet. günü doğum günümü de kutlamalarından pek haz etmem. Neden? Evet ben mesela sadece bir sigara uzatarak kutladım. Evet. Ee, neden? E şimdi, biri aradı doğum gününde, 7-8 aydır görüşmüyoruz. Dedi ki, iyi ki varsın, mutlu yıllar, nice sene doğum günün kutlu olsun. Hı. Kapattı. E tabi, nezaketen de olsa teşekkür ederim, sen de iyi ki varsın, sağ ol, budur budur. Ben 7 aydır, onun hayatında değil. Bak, 7 aydır bana bir telefon açmamış, bir mesele yapmamış. Doğum günüm aklına gelmiş ya da hatırlatıcı <gülüyor> gelmiş. Ne fark eder? Bak incelik yapıp beni aramış. Güzel, hoş ama iyi ki varsın ne demek ya. Ya çok yapmacık ya. Ya ben havarım varım, ha yokum. aydır yokum. Ne zaman fark 365 gün içinden sadece bir gün gelip iyi ki varsın demek yapmacıktır galiba. Yani. E, geri kalan 164 gün varım ya da yokum ne farkı var? Efendim siz yaşamışsınız zaten 364 gün. Eee. 365. gün iyi ki varsın demek ne farkı Hiç. Hiç. Olaksın olaksın. Ne oldu? Şu da... hmm. linkini paylaşmadık. Ben de diyorum. Niye? Tamam. Yazan, yazıyor Beni kapak Tek son bir gün, fark edildim acaba ya. Ki. acaba ben tekrar aşık olmuş olsam mesela 5 haftalık kadar. Yani geri dönsen. Fark edilir mi? Ne için geri dönür ki? bir şey için değil. Bir sebepten dolayı değil. Nasıl bir fark etmekten bahsediyoruz? Benim tekrar. Daha doğrusu zaten ee, var olan fakat üstünü kapattım. üstünden bir süre <gülüyor> biraz süre geç konuşalım. Üstünden biraz süre geçmesine izin verdi ee, bir takım duygularım var Hı -hı. geri dönüyor demiyor ne o acaba geri dönsen fark eder mi ben ona tekrar aşık olsam hayır zaten aşığım da onun işi fark eder evet Sadece aldığın yolun çeşitli değişecek. varış arış noktan aynı. Yolun başına da. varış arış noktan aynı. Sadece güzel yanını değiştireceksin sen. Neresi lan bu arış Bu. Acaba bir daha da mesela fark Aa, Doğru doğru fark etmez o zaman. Fark etmiyor çektiği. Bir, bir daha olmaz. Olmasının ne diyeyim, manası yok. E, o zaman bizim de tekrar yayına girmemizin manası. Yok. E, bu olan bir şey. Olan ne ya? Olmayacak bir şeyden bahsettin sen. Tekrar başa bu olan bir şey. Birilerine dokunduğumuz bir şey. Neyse ben bir şey okuyayım da sen kendine gel. Bugün çaldığınız şarkıların listelerini vere, listesini verebilir misiniz? Ya öyle bir şey yapalım mı biz? Hı hı. Bu listenin hazırladığınız listenin ee, birkaç arkadaşınız hazırlamıştın yani. Evet evet evet. Onu bir çekelim geri temize. Atalım. Ben atalım. Ben joker hakkımı kullanmak istiyorum. <gülüyor> ben telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Ne diyeceğim, yolun başına dönmeyi mi soracağım? Bakalım ya. Bakalım müsait mi? Onun da sesini duyalım diye. Bugün çaldığınız şarkıların listesini verebilir misiniz demişsin sayın dinleyen. Vecis. So, so. Vecis. Ya bu herif çok çelişkiler biliyor musun? Kim bu? Siyah benzer diyebilirim. Hmm. Biz de unutmak istiyoruz. Unutmak için içiyoruz. Neyi unutmak için? Neden içtiğimizi. Neden içiyoruz? Unutmak için. Bak, klişe. Paraloksallık. İnsan düşündürüyor. Ma bu soruyor. Arayalım mı işte onu diyor. Arayalım işte onu diyor. Arayalım mı? Bir cevap ver, arayayım mı? <gülüyor> Bak ya. <gülüyor> arayalım mı seni? Koza berum. Bu arada kimse herkes halinden memnun galiba. Mmm Bakalım benim ne? Kimse yazmıyor. Hani. <gülüyor> kendi kendimize. Hadi Gülüm. Arayalım mı? Aramayalım mı? Basit. Tamam. Hı. 25 geçe. 6 tamam, dakika sonra. Tamam tamam. Ararız. Biz sizi ararız. Biz sizi ararız. Ben, fark ettim ki, mutlu olmak istiyorum. Ama korkuyorum. O korku nasıl mutlu olacağını bilmediğinden olabilir mi? Unut da, tutunamak mı? Hı. bu işte. Bitiyor çok. Acı veriyor çünkü sonlar diyorum demiştik derdi. Evet. Ne olur? Nasıl yapacağız? Düşünmüyor. Ya, nasıl çıkacağım bu işin içinden? Biri. Bir şeyler oluştu mu aklında? Ha. Yoksa yani aklını oluşan tek şey bu tekrar denemek miydi Evet. yani ilk. Evet. Demek ki boşa düşünmüşsün. Sonra evet. Ne kusura bakacağım lan? Düşünüyken yani. ne ne yapayım? Tamam, hiç düşünmemenden iyidir. En azından bir fikrim var. En azından bir fikrim var, evet. Mutlu olamamaktan korkmak. değil, değil. O orada değil işte. Mutluluk orada değil. Mutluluk Ya mutluluk nerede? Ya. Mutluluk bak bitter çikolata da. Mutluluk çay sigarada. Mutluluk simit ayranda Hı. mutluluk birşey ki çikolata da. Ya boyoz yumurta. Rıkı, ya. balıkta, sahilde iki bira da. Yanında mı Aynen, midye bira. Son diye bir mi sen neydi ben? Vallahi. Vallaha mı? Evet. Ben de. Evet. Vallaha mı? Vallaha. Güzelmiş ama. Güzelmiş. Ne o? Portakal mı Portakal mı? Hayır. Portakal badem. Hımm. Görse tamam. Saat yirmi... iki yirmi bir. Kaç dolayın demişti ya? Yirmi beşte dedi de yirmi iki yirmi bir. iyi yakaladık. Valla. seninle 22 tam 82. dakikaya gireceğiz. Kaydı kaç? Bir dakika, bir saat 15 dakika. Ha. Kay ya, kaydı, Kay ah. kaydı. birkaç dakika yerden başladı. Ben onu dinlemek istiyorum araya. Baş en başı var. Evet evet. En başı ben de dinlemek istiyorum. <gülüyor> Çok merak ediyorum abi. Aslında şu en aşağıdan kaydetsek iyi şu buraya giriş aşamasında. Hani orada dönen yürü, şey. İşte sen <gülüyor> Saat 22, 22 22 dakikanın orta noktası hmm. 22 dakika nereden geliyor? 22 dakika söylediğimiz kadar söyleyeceğiniz şeylerin olduğu dakika ya yeterince söylemişsinizdir ya da yeni 22 dakika kadar yaratmak zorundasınız 22 dakika nereden Tamuktaş diyim. Ağustos'un 29. Pardon, 7.8'i. Saat 7.20 geçiyor. Gostan adayım. 5'e bir kadın oluştu. Siyah dosyamda. on bir tane şiir var içinde. Bir e, mektup kısaca bambağıydı. Saat yedi kırk ikide karakatli defterimi siyah dosyanı aldım. Ve o kodada bile konuşur. O yirmi iki Göçte buradan 22 dakikalık bir konuşma, 22 dakikalık birkaç yer, beş harf, beş harf. Her harfine harcadığım bir ay. Her harfine harcadığım. 22'ne ne neyle kalan bu 22 diyorsunuz ya oradan geliyor işte her, yayın hmm. her yayında çıkıyoruz e çünkü her yayında bizi hmm. hmm. ya bir e, kemik kalır var ama var tabii <gülüyor> evet tamam arayacağız şimdi arıyoruz da. bir bir dakika sonra arayacağız. E, şu yayını bir der ki yayını Haziran'da ya da başka bir yerde yap ben de oturayım değil mi? Evet. Evet. Atağını alırım mı? Yaa... Atağını alırım ama. Gelirim ki ben. E sen bir şey mi gidecekmiş? Atağını utkuyu alırım. Aaa... Tek bırakırsın dışarıdan. hemen gelecek yani gelirim o zaman haber vermiyiz son dakika da atarız, giriyoruz diye gelirim ki kaçırma mu kadere yapıyoruz öyle yani yapacağız tamam Ben telefon jokerimi kullanıyorum ve Atan Bey'le konuşuyoruz. Çok yaklaştı mı? Aksiyon da öyle yaklaştı. Bence hiç ses duyulsun ya. Alo. Alo. Alo. Alo, iyi akşamlar İsmailcik. İyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim abi sizi dinliyordun. İyi yayınlar diliyorum. Çok güzel gidiyor program. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Sana eyvallah. bir şey soracağız Allah. ya. Efendim? Şimdi, e, İsmail dedi ki... E, ...sen açıklayan... Neyi ya? ...bu yolu... ...yol oylayını, başa dönme. Ya ben sana şeyi sorayım. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Unuttun değil mi? Unutmadım, unutmadım. Daha doğrusu ağzını sıçyana biliyorum. Evet, evet, <gülüyor> evet öyle de. Ata sen şimdi ben sana bunu sorarsam sen benim ağzımı yüzümü sıçarsın. Sen oradan ne girersin. Olur. Sen oradan yok, girersin. Yok yok. Yok sen sen bir sor. Ben çok merak ettim. Ha. Hadi bakayım. Ne soruyorsun? Ya şimdi hatırlamıyorsun hatırlamıyorum ben söyleyeyim. Hatırlıyorum da tam toparlayamam. Ha. İsmail dedi ki daha önce olmayan bir şey var. Hatırladım. Ha, hatırladın mı? Toparladım. Hı. Ya biliyorsun ben beş harfli biraz ufak tefek, yaklaşık kırk beş kilo ruhu bedeninden ağır bir adam kişiye aşık ol Evet var. şimdi ben yaklaşık dört aydır, beş aydır, belki üç aydır, tam tarihi bilmiyorum. 29 Ağustos'tan beri benim tarih kavramım biraz kaydı. Ben sadece günleri, saatleri hesaplar oldum. Ben şimdi ona tekrar aşık olsam mesela. Daha doğrusu zaten var olan bir aşk var bende. Zaten hissettiğim bir şeyler var. O tekrar gün yüzüne çıksa mesela. Kadın bunu fark eder mi? Ben fark değil. etse ne? ne değişir? Ben de dedim ki Güzeryağı ne kadar değiştirirsen Değiştir Varış noktan aynı Sonra İsmail Telefon çöker hakkını kullanmak istedi Seni aradık Evet Evet abi çok güzel demişsin Tabi ama şimdi Şöyle bir şey var Hani aşık olsa İsmail bu dakikadan sonra hadi derin ki bir daha oldu ki İsmail bunu söylüyorsa zaten az hani demek ki o kül sönmemiş o yangın sönmemiş ki üzerinden doğursun bir daha ee. Hani biliyorsun abi sigarayı yakıyoruz sigarayı yakıyoruz sigara sönmüş gibi gidiyor ama çakmağa gerek kalmadan iki nefes alıyorsun asılıyorsun derinden o geri yiyor sigara doğru mudur? Doğru doğru E abi İsmail'in sigarası demek ki daha sönmemiş yani iki nefes alırsa eğer bir daha olacaksa bu iş Demek ki İsmail'in silahı da aslında değişik. Bu mu söylenebiliyor bana? Ya bu başından belliydi. Şimdi durdu. Evet dur. de belliydi. Ne değişir, abi hiçbir şey değişmez. Adam deli gibi. Yani güzel ne kadar değişirse de değişsin abi varış oldu seninle aynı. Gittiğim nokta aynı yer. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bugün e, bir doğum günü vardı. Ben gitmedim. Yayın var diye. Halbuki erteleyebilirdim ya da ne bileyim. Bir gün önceye çekerdim. Bir gün sonraya çekerdim. Saatleri değiştirirdim. Bu benim elimdeydi. O beş harfli kadın oradaydı. Benim canım o kadar çok gitmek istiyordu ki orada olmak istiyordum. Bir daha görmek istiyordum. Belki bir şeyler söyler bir bana diyordum. Belki ben ona bir şeyler söylerim. Belki ''Hala söyleyebileceğim birkaç kelimem vardır.'' diyordum. ''Belki onun hala bana söyleyebileceği birkaç kelimesi vardır.'' diyordum. Ama gitmedim. Zaten dedim, ''O sigara sönmek üzere.'' ''İki nefes daha alsam, filtre yanıyor.'' ''O sigara bitti.'' Gitmedim. Şu anda 22 dakikadayım. Ama gerçekten çok hissedeceğim. Keşke orada olabilsem. Keş, yani... Keşke böyle bir şey yaşamasam, yaşamamış olsam, keşke orada olmamı bir şey engellemeseseydim. Abi şimdi şöyle bir şey var, bak belki konuşurduk, belki o bana bir şey söylerdi, belki ben ona bir şey söylerdim diye düşüne düşüne zaten abi insan kendini sürüyor. Şimdi ya bizim biliyorsun benim oturduğum saat birazcık hani böyle nasıl diyeyim sana? E, varoş sen derler ya abi o tarz bir yerde oturuyorum ben evet. burada mahallede çok güzel arkadaşlarım var çok e, argo ama hayata da çok güzel sözleri var abi bu adamların şey derler duymuşsundur ya hayallerle yaşayanı gerçekten sikermiş abi bi duymuşsundur Şimdi gider oraya oturursun abi ya fazit gibi bir şey demedi o zaman ne olacak hani dese çok güzel olur ya da sen sen çok güzel olur gelip sana halini atsın sorsa belki de hani senin Açık yaraların bir nebze olsa kapanacak abi ama ya demezse? Belki ben de bel de bağlamamak lazım. Belki de, de bel bağlamamak lazım. Kesinlikle abi yani insan mutlu olmak ister. İnsan mutlu olabildiği şekilde olayların gelişmesini ister ama Bak çok güzel bir söz vardır. Şey abi kurbağanın kanadı olsa abi hmm. zıplaya hmm. zıplaya götüne eskitmezmiş. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Ben, Kanaz, kanadın, kanadın olsa zaten umutlu olmuştun İsmail. Kanatı yok ki zıplıyorsun abi ondan eski değil mi bu götü yani. Belkilerle olmuyor keşke belkilerle olsaydı. İnsanları belkileri abi hep güzel dedi. İnsan hiçbir zaman kötü bir şeyi belki diyerek söylemez. Hani belki eve gidersen babam beni döverdi demedin mesela. <gülüyor> belki gidersen babam affeder derdim bu akşam bir şeye kızdığı zaman. <gülüyor> belkileri hep iyilere çıkıyor abi kötülere çıkmıyor ama ben o belkilerin de çoğu zaman Hani böyle sadece belki de kaldığını gördüm hiç gerçekleştiğini görmedim. Niye ki gitmemişsin? Niye ki gitmemişsin? Mutlu olma ihtimali kadar mutsuz olma ihtimali de vardı abi. Yani bu konuda... En azından aynı noktada kalmışsın. Nasıl söyleyeyim sana? Tamam belki çıkardın zirvelerde yaşardın bu akşam ama unutma zahne yani zirve varsa dip de vardır. Dipte de değilsin, zirve de değilsin. Formunu koruyorsun ya üzülme bence çok. Ya üzülmüyorum zaten ama gerçekten canım çok istiyorum. Gitmedim. Pişman değilim. Hani gitmek çok fazla istesem Gerçekten gidebilirdim. Orada olabilirdim. Yanında olabilirdim. O da benim yanımda olurdu. Benim yanımda olmazdı da o ortamda olurdu. Aynı ortamda olurdu. Öyle söyleyeyim. Ama gitmedim. Abi peki ses 1 ne diyor bu durumda? Dimi yani ses... yapmışsın diyor. Oğlum niye gitmedin lan? Keşke gitseydin bu kadar söylüyorsun tarzı bir düşünceye mi sahip? Ses ne diyor biliyor musun? Oğlum diyor gitseydin senin... Bip diyor. Yoo abi o çok ağır konuşmuş o lafın üzerine zaten ya. <gülüyor> Yok gitmedim zaten ya. Abi, abi şöyle bir şey bak az önce şeyden konuş. biz hani yılın 364 günü durup 365. günde gelip hani doğum günü kutlayıp iyi ki varsın diyenlerden bahsettik ya. Şimdi sen onunla ne zamandır <gülüyor> konuşuyorsun? 6 aydır mı konuşmuyorsun? Oha! Ne kadar oldu abi? Bir dakika. Kaçıncı aydayız? Birinci aydayız. Ağustos kaçıncı ay? dokuzuncu e, ay, e, sekizinci ay, sekiz. Beş ay. Beş ay. Güzel tutturmuş. Her neyse. Şimdi sen beş aydır konuşmayıp beş ayın arkasından rastgele, bugün rastgele bir gün diyelim. Sen bunun arkasından gidip konuşursan ve bu konuşmalar e, biraz fazla e, değer verebileceğin birine söylenecek şeylerse bu yapmacık olur zaten. Sıkıntı burada. Doğru lan. Yani. Valla gitseydim keşke gitmeseydim diyebilirim Şimdi keşke gitseydim demiyorum. Gitseydim ne olurdu acaba diyorum da. O zaman hiç keşke gitmeseydim diyebilirdim. Allah keşke dedirtmesin. Abi o gün konuşmuştuk ya. İnsan keşke demesin ya. Evet. Keşkeler sıkıntı biliyorsun. Yani bilmiyorum gitmeden bir bakıma iyi olmuş. Çünkü gerçekten de hani insan her zaman hep en iyi, en güzel ihtimali hayal ediyor da işte gidersem güzel olurdu belki. Ulan bir gitseydim. Ama abi her zaman iyi ihtimalin yanında bir kötü ihtimal de var. Ya bizim de şansımıza ben hiçbir zaman o iyi ihtimallerle izleye gelmedim. Senin de gelmediğinin farkındayım abi. <gülüyor> yani... Hani hatırlarsın bir arkadaş yazmıştı internette. Ya ben bu dünyaya kazanan taraf belli olsun diye kaybetmiş taraf olmak için geldiğini düşünüyorum demişti. Evet, evet. evet. Aynen o abi. Biz hep kaybetmeye alışkın olduğumuz için ne kadar iyi hayal etsek de kötülerle karşılaşacağımız hani bence anında belli oluyor. Bize böyle yazılmış kanka, İyi ki gitmemişsin. Evet. İyi yaşamadın ama kötüyi de yaşamadın. Aynen. Güzel bir program oluyor. Güzel bir play valla. Bu arada planımızdan da bahsettiniz onu da bir <gülüyor> dümane. Evet. Yalnız tekrar söylüyorum, bakın Tunceli benim aklımda bence Muzur'da o doğa harikasına karşı büyük bir... Aa, muzur muzur faktörü var ama yani şimdi bir eksik kısımlar da var sanki ya. Ya ben, ben cüzdanım çalınsın istemiyorum abi. Hayır, bana onun garantisini ver. De senin cüzdanın çalınmayacak, benim cüzdanım çalınacak di. Gideyim, gidelim. Abi, onun onun garantisini verebilecek bir adam olsam var ya. Bunca yıl, bunca yıl Çine gidelim anasını. söyle. <gülüyor> Ama yo, yani bunun garantisi yok oğlum. Mevcutum buradan yola çıkmışız. Daha Ege Üniversitesi'nin karşılarında neyden soyulmuş, dolandırılmış, kabloluyorlar yani. Hiç... Hiçbir şeyin garantisi yok hayatta? Doğru diyor. Doğru söylüyor. O yüzden Tunceli'ye <gülüyor> gitmiyoruz. <gülüyor> Sen <gülüyor> o doğum gün için seçilen 80 ile 79'a indir abi. <gülüyor> Artık 75. Tunceli'yi Tunceli diyoruz 79'a düştük. <gülüyor> abi yalnız hala bu büyük soru işareti devam ediyor. Biraz şey tavsiyeye ihtiyacım var. Sen Aa, daha karar vermedin ya? Ee, veremiyorum ki. Çok fazla seçenek var. Sıkıntı burada. Abi, Deniz... Abi sen sen de seçeneğe gelemiyorsun ne yapalım o zaman biz karar verelim nerede kutlayıcağımda sen karar verin. de Allah diyeceksin geçeceksin yani. Yani iyi olur çünkü ben hayatımda hiç bu kadar fazla seçenekle başa çıkmamıştım yani. <gülüyor> ee, o zaman nasıl yapalım oylama mı yapalım <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım. Tamam o zaman bir kemik kadro toplansın bir yapalım. Abi Öyle kemik mi? kadro toplansın. Halk arasındaki seçimli abi 79 ila 70'in olanı seçildi. <gülüyor> Yazıyorum o zaman ben radyo çete abi. Diyorum 5 tane şehir belirleyelim. Abi o zaman hepimiz birer şehir söylüyoruz. Ben Ankara diyorum abi. Sen Ankara diyorsun. Atan sen. Ne diyor? Önce sen söyle. Abi sen Ankara diyorsun. Ben de Trabzon diyorum. Bir dakika. Ses 1'e söz hakkı vermiyorum. Çünkü Aynen. ses 1 eğer bir e, şehir beyan ederse o onun fikri olur. Onun bir fikri yok. Tamam abi. O zaman sen Ankara diyorsun. Ben de e, seçimimi Trabzon'dan yana kullanıyorum. E, Trabzon diyorsun. Ben İstanbul diyorum abi. İki oldu. İki oldu. Abi Trabzon dedik. Bir de Erzurum olsun. Erzurum, Ankara, İstanbul, Trabzon. Bir tane daha patlatıyorsun. Ondan sonra seçime gidiyoruz abi. Erzurum. Onu da Utku'ya soralım abi. Onu da Utku'ya soralım. Onu da Utku'ya Yalnız şöyle bir şey yapıyoruz abi. Evet. Trabzon'da konseptimiz rakı. Trabzon'da Oo. konseptimiz rakı. O Allah'ın Allah emri zaten. Ama Ankara'da da rakı. Her Aha. yerde rakı. Ama İstanbul'da abi, da, abi, da Nevizade bir bir yani. Dakika. O düşününce konsept direkt rakı. Biz mekanı belirleyelim. Evet. Her yerde rakı. Evet. Öyle, öyle daha mantıklı olcağım. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, o zaman Utku, sen bize yaz 5.şehri. E, Şu an Ankara, İstanbul, Trabzon ve Erzurum var. 5.şehir lazım Utku. Yaz abi, radyo çatayız. Tamamdır, ondan sonra Twitter üzerinden sen bu işi şey yap abi. Evet. Bayağı da takip ediyorum bu arada. Fenomen olmuşsunuz diye. Bin küsür takipçi yapmışsınız. Ya ha. ne alakası var ya. İlerliyoruz bir şekilde ilerliy... takip edelim takip edelim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> takip edelim takip edelim <gülüyor> <gülüyor> bizi takip eden kazanıyor falan sevgisi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Sibif> var ola <gülüyor> ya yok abi o şey bilmiyorum insanların hoşuna gidiyor hani çok fazla dinleyen yok bak 7 kişi dinliyor şu anda bizi yani, ama ya insanlara bir melankoli ihtiyacı var ya biliyor musun var ya olmasa bile ihtiyaç duyuyor yani varmış gibi gösteriyor edebiyat yapıyor bak edebiyat herkesin ortak paydası o akı e, birilerinin aklında oluşturmaya çalıştığı A tipini oluşturmaya çalışıyor belki. Aynen. Ee, evet, evet, evet. Yani kaç? Bin, bin yüz mü? Bin seksen mi? Onların yarısını ben edebiyatla ilgilendiğini pek düşünmüyorum. Ha, zaten. bin yetmişmiş. Yani... Ağır oldu ama. E, ya, bizi dinleyen kısım. Dinleyen kısım. Bak kaç kişi dinliyor? Ha? Yedi, sekiz kişi dinliyor. Söyle abi. Abi ben şuna inanıyorum. Yani... Sizi dinleyen insanların edebiyatla bir bağı, bir bağı olmaması gibi bir şey tartışamayız. Yadan bir sürü insan tanıdım. Böyle en belgisinden en cahiline kadar abi konuşan insan zaten direkt edebiyat yapıyor biliyorsunuz musunuz siz bunu? Evet, evet. Fikri olan, olan, her insan abi konuşurken zaten kendi edebiyatını kendisi yaratıyor. Bir şeyler söylüyor, bir şeyler kurguluyor aklında. Edebiyatla ilgilenmeyen insan yok ki abi. Ben geçen programda da telefonda bağlandığımda eee cesaret bir şey söylemiştim. Adam şey demişti abi yazarın biri et değil tırnak değil bir neden kanar iki saniye geçmedi abi dinleyicinin birinden o şiir geldi evet. ben ben o gün bu bindir vallahi sizin kitlenize yedi kişi beş kişi hiç faketmez şu an onu da dinleyen birisi var şu an bugün de dinliyor büyük ihtimalle o akşam kimse ona buradan saygıyla selamlıyorum onu abi o adam edebiyattan baya takıyor iki saniye sürdü o şiir atması aynen öyle ya vallaha billaha ya senin eline sağlık ya. Aynen öyle ya. Ben daha son sözü söylemedim abi. Son böyle bitirmedim o daha. Mısra'yı adam oradan şiir attı ya. Efendim valla öyle. Bir ya. şey diyeceğim ya. İsmail Edip Cansever niye olmasın abi size? Dinli, Efendim? Edip Cansever'in değil mi şiiri? Edip Cansever dinliyor olmasın <gülüyor> sizi? Oha lan. Keşke. <gülüyor> Oha lan. Keşke olsa da yok yani. Öyle bir ihtimal var mı? Sanırım ya. İşiyor mu Abi bilemezsin. Umut fakirin ekmeği umut etmek lazım ya. Ya... Bi... Eğer bizi dinlediyse ve şiiri beğen... Yani şiiri bize yolla... yollayacak kadar beğendiyse bizi sanırım biraz daha fazla bir e... dinleyicilerimiz <gülüyor> olması gerekmez miydi ya? Ya... Az hitap edelim, öze hitap edelim. Yani ne yapalım? Ben şu andan memnun aslında. Ben de memnunum. Sanki biraz daha katılsalar böyle. Birazdan mesai gelsin. şöyle yapın ya böyle yapın bunu da söyleyin şuradan Hı -hı. çıkın buradan girin deseler çok hoş olacak ama etkileşim yayınlar gayet cidden hoş oluyor daha önce deneyim Evet Hı -hı. ya bu radyo çekte mesela bizden bağımsız muhabbetler <gülüyor> çok hoşuma gidiyor benim şimdi dönmüyor mesela Şimdi cızırtıdan dönüyor He cızırtı var Utku'nun sesi az geliyor Ben abi hazır bağlanmışken onu da söyleyeyim ya gerçekten yayında nedense bugün hani müthiş bir cızırtı var Hala var mı? Özellikle zaten şu an ben bağlandım. Benim de duyduklarını pek sanmıyorum. Ben Utku'yu da pek fazla duyamadım. Sizin sesiniz yine geliyor evet. ama neden bilmiyorum. Bu sefer bir cızırtı var abi. Öyle mi? Doğru... Aynen. hani Bayağı da yani. kuvvetli bir cızırtı biliyor musun? İnsanın kulağını tırmalıyor. Onun çözümünü hani bulabilirseniz Nedenini, kaynağını. Onu bir gidermeye de çalışın ya. Tamam. Tamam. Öyle. Seni öpelim o zaman. Seni öpelim o zaman. Ben de ben de sizi öpüyorum abi İyi yayınlar diliyorum ey, İyi gelirler yani. diliyorum. Böyle bir şey mümkünse. <gülüyor> Tabi böyle bir şey mümkünse. Eyvallah. Eyvallah. İyi yayınlar abi dünyamda herkese çok selamlar sevgiler. Eyvallah ee, eyvallah. sizdeyim. Bana sana zahmet. Müslüm Gürteste'den bir hafif et da çok sevinirim. Çalalım. Şerefsizim aklıma kudur çalalım. İyi akşamlar diyorum öpülür. İyi akşamlar. Diliyorum. İyi akşamlar. Affet gider şimdi ya. Eskişehir demiş Utku. Oo güzel güzel güzel güzel Bu kemik kadro oylasın sonra biz mi oylayalım? Yok Yo, direkt. Oylansın abi. Zaten şurada 6-7 kişi ya Herkes zaman, birer oy verse. Aynı aynı tweetler atalım onu en çok foul gelen mi? Yo, Yo, yok direkt radyo chat'e yazacağım. Radyo chat'e e, şu an dikleşim değil miyim? Ah çalsın Çalsın. Çalıyor. Ben den yazsın. Hani dinlemeyenler de şaşırır. Bu da sanmıyorum çünkü. Harbiden... Ağrı var bir O değil de ben de. Nasıl lan? Ki saatte bir sigara mı içtik? Onlar mı uza, uza, uza, uza, Başa alıyorum, bir başı, başı, uzak, uzak, uzak, uzak, uzak. <gülüyor> Bir tane yakarım dönelim, Yetmiyor. Ya o zaman muhabbeti iyi serbiyecekleri. <gülüyor> Türk yazmış. <gülüyor> Trabzon güzeldir abi. Trabzon bak hoşuma dedim. Ama Trabzon'la da efsane olur. Aga Trabzon'u o yaylaları, o şeyleri böyle çok göresim var ya. Gitmedi işte, <gülüyor> mi? Gitmedi mi Trabzon gitmedi Sağlıyor mu Trabzon'u? Bekliyor. Bekledin mi? daha sonra yedik. Yedik. Daha daha şaka üstüne de üstüne de. Şaka şimdi. Sinjoji. <gülüyor> şey, o da şey ne bir cinayet katil cinayet silah olarak kelimeleri Hı. kullanmış maktül Boğularak olarak öldürüldü 22 dakika boyunca can çiğniyormuş 22. dakikada ise de bu gece ay çok güzel bak. Beni ooo Ahmet Ahmet kayı çıktı birader. Bunun sana çok selam söylüyor adam. Kim adam? Eyvallah, vallahi sen de söylü. Ağır karabaş spordan ciğilims oldu ya. <gülüyor> Tramzon. Hoşlanan bu gece. Kim bir sır <gülüyor> <görünüyor şu> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> miş. Leydi. bu. uçacak Aşağı kadar ya, ses odayı <gülüyor> bu ne çıkarken görüyor mu son trabzon <gülüyor> o da trabzonu prova şey. <gülüyor> ya sizin ne kim? Yasir. Hı -hı. Yasir değil mi Aras'ı yapmamızı? Hayır. Yasir bu mu o? griye benziyor Ne var? Ağır romanın yazarı, kitabın Hı. 2013'te intihar etmiş Boğaz'danlıkları Virginia Woolf ağrı, 1941'de Oz nehrine, nehrine Ceplerine taş doldurarak intihar etmiş Öyle Çok kötü bir yol değil mi ya denmek için? Sizir Poz artık sabahı da kaptıyor aci notuyla bir otelde uyku açıya düştü. İnter. Kan İnce. Nereden biliyorsun ismini? Şey. Oda mı? 11 Ağustos 1992. Tabi öyle ki otel odasında atlayarak intihar etmiş. Öyle miydi ama? Evet. Dünyada ortalama her 3 saniyede bir intihar girişimi ve her 40 saniyede. Bir de ölümde sonuçlanan intihar yaşanmaktadır Kendini öldüren her 10 kişiden 8'i İntihar niyetlerinden de keşif uyarılarla bildirmektedir Koymanı kuyuyuyum Bildirimi bunlar Bizim yaptıklarımız lan Farklı olmadan bildirim yayıyoruz Senden görüşürüz Zırlık çek olsun oğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa tabii gerçek kişiliğini gösterir. Parçası da kendinin ne zannettiği. Hadi büyüdükçe kesim değeri azaldı. <Gülüyor> Matematikten bulmuş ya. Kapatıyorum şeyi. Bir şey kaydı mı programın? Evet. Bir tepsi, bir tepsi bulama. Ne müziği? Oh, yeğenler. değil mi bulama? Ya? ya hamsi, hamsi. Evet. Ah, hamsi bulama. Evet. Fırında böyle. Tarazon. bu Abi ya. Uzun. Uzun gözlüde. Bisiklet kiralamışsın tamam. Bisiklet de, de öyle, uzun gözlü. Allahım yarabbim ya. Bir de yağmurlu tamam mı adası? Yağmur böyle. Soğuk. Üstte giyinsin yağmurlu. İşte işte terli, beşler mi işte döküyor. Bütün. Sonra ayaklar eksili bir derece. Sonra giriyorsun orayı balık mi Bir buğlama stoğu işine hadi. Bu niye geldi? zaman doktoru. Doktoru. Tabii canım. Bit. <gülüyor> Komple bir sol kesilir artık. Kesilir. Ay, yalnız ay çok güzel. Haa. <gülüyor> Var ya <gülüyor> ay çok güzel. <gülüyor> Bunu ben... ekran kitlesem mi? kitlesem bir şey olmaz herhalde. Bas bakayım bir daha şimdi o şeye. Tamam kaydı duymuş. Gelin bir sinire içiyorum. Ağlan. Ağlanırsın. Ziyartan duyuyordur mu böyle bir şeyler? Biz e evk yokuşlarındayız <gülüyor> evk yokuşlarındayız Ya o değil de bu iş benim çok hoşuma gitmeye başladı diyor mu? Hayır şu iş yani Aa. şu yapsamız <gülüyor> Abi ay çok güzel Arkadaşlar şey söyleyeyim mi? Ben bir ara duyuyordum <gülüyor> böyle sesli blokları Sesli blok? Aynen Ya onun tam ismini büyük ihtimalle blok olmuyordur <gülüyor> Ama seviyorum yani EVK2'de şey, e olduğunuzu nasıl kırıklarsınız? Kıç sokaklarımız Burada <gülüyor> <Motorla kapışan> maganda. <gülüyor> neon maganda Neon, mavi neon ışıkları Y147 Alfa Romeo'su 1998 model <gülüyor> <gülüyor> Tüplü <gülüyor> <gülüyor> gri. gri Gri, metalik bir gri Arkasında evet. bir motor vardı sanki Arkasında şey. bir pizzacı, bir kurye motoru Elkaikinin <gülüyor> o Yokuşundan Yok Tırmanıyorum. Araba tabii. Ben diyor ben ben arabam ben geçerim. Çok ha, çok Ama ay çok güzel ya. Ay iyiymiş ya. Ah bana bu ayı. Sunucuymuş. Hatırlıyorsun değil mi şurayı? Evet. Çok sarhoştum ha. Çok fenasın ha Allah. Çok sarhoştum. Ama ay çok güzel ya. Abi bir de ışıklar yanmıyor. Orada, Gel burada içelim ya. Şurada içelim. Termo. Evet Emin miyiz lan? Evet Eee Şey Aya yakın bir, yukala, bir o kadar da uzak Diğerlerinden kendini ön plana çıkartmayı başarmış ama yeterince yakınlaşamamış Bak Şurada da bir tane Görünen sadece iki tane var Hiçbir var Bir tane de orada var, başka da göremiyorum. Bir tane de... Kim bilir kaç sene önce söndüler ya onlar? Jüpiter hariç. Bir yani yakın yani. bir zamanla haberimiz olmadı. Tamam. Trabzon mu? Diyor. Trabzon gibi duruyor. Yazın not tutacağım bloklar da beni yayınlandırıyor ulan mı? evet beni de benim çekeceğim fotoğraflar yazacaklarım ooo saç yalnız tutunlar bir, bir edebi kişilikler hocam Ya sen mi? Ha. <gülüyor> sen de nersin? ondan yeminim zaten ya abi bak buradan gidiyoruz tamam mı? uşa uşaktak Nasıl soktu var yani. Aynen, ya. Yani akşam akşam aynen. akşam yine yine Saat böyle 3 gibi falan yol açıkacağız öyle. Ya da 10 gibi, 11 gibi falan çıkalım. Hı -hı. Tamam mı? Bu arada ben öyle bir video izledim. Gerçekler <Gülüyoruz> Türkiye'yi var ya. Hı. Türkiye'de de İstanbul'dan Antalya'ya. Antalyeliz. geçiyor. Oradan kıyıdan vadiden Tamamen ceplerinde 20 lira var Oo, Abi güzel kalmışlar İyi Ama de eğlenmişlerdir yani ne? İyi kart. de eğlenmişlerdir yani Kartları falan yok Amına. Hiçbir güvence yok <gülüyor> O risk işte Yolda yatan bir adamdan farkın olmayacak belli uzun sonra. Öyle değil mi o, yana yana. o falan gidiyorlar Ki sanırım biz de öyle bir şey yapacağız Çadır falan almak lazım Bayağı şey götüreceğiz <gülüyor> Kıyafet Beş Öyle duruyor. tişört ya abi Ceket İki bir, tane Bir tane. hırka Bir yağmurluk Yağmurluk, yağmurluk. On tane baksır <gülüyor> On tane çorap On tane atlet Bir tane havlu Bir de kaban gibi bir şey Evet bir tane kalın Salak da kalın evet, Tabi bu kadar kalın değil <gülüyor> <gülüyor> bunu getirmeyi düşünmüyün değil mi? Bilmiyorum. Manyak manyak konuşuyor. <gülüyor> Abı Trabzonluyuz. Ya gerezek alı ben de bunu mu getireyim o zaman? Getirirsin. Siyahları bürünmeyecek mi? Hayır. Yazın nasıl siyahlara bürünür? Abi anlayayım mı? kent vardır. Bunu ay bunu getirmem ya. Yani. Sak, sak, sakal bir sağa bürünme. Karadeniz türküsü, bir de reft. Bir de hamsi. bir kim yazmış? Twitter'dan mı? <gülüyor> ne çalsın? bunun kırılma noktası neydi? Baby <laughs> sebilen Yemin ediyorum var ya giderken Ayşak dönüşte zararım ki biz reis Ayşe benim dostum Ölüp düdü senin için Ölüp düdü Ölüp diyor kim bu harf, kök de Ne oluyor ki? Sallamıyorum. Arapça'nın, Yunanca'nın, Latinça'nın kökeni olan bir. Evet, üç dilin de kökeni. İbranice'nin de kökeni. Hani bir, hani bir, hani ket kilo var. En başlı. O <gülüyor> eski medeniyetler ne diyor? Lidyalılar, Sumerler, Mısırlılar. <gülüyor> Elif B, ilk harf. Elif B T. Arapça çarptı? Alfa, Beta, Theta. Imagine you Alpha, Beta. İbranice. Alef. Be beta mı? Beta ikinci artı. Beta ikinci harfi. Yunan. Lüman değil mi Ay. Beta? Alfa, Beta, Theta. Alef. Hmm. İbranice hmm. Alef Bata ikinci ya beta ya da beta ya da beta. bet bet olması lazım latin yayında abc abc ah bir yorum o kadar eğleniyorum yanıyorum yanıyorum, ah, yanıyorum. Evet. Yari bana aram gecene, içe, alıyorum. bu O aram gece gele. Normal gitti mi lazım. Onun yetimleri de halini aldı. O maaç da yedim mi? Evet. O Bir ay kocunun etkisi, ne kadar neşin bir anı, ne kadar yarın gibi. Trafik anıcım, yazdan beri davartıp çık var kılıyom ya. ne O ne anı görelim hala. Kılıyım ne hali. Kılıyım ne hali, kılıyım ne hali. Sakar ve Gatlısı'na gideceğiz. Sokaroç, yiyeceğiz E polis evinin önüne gideceğiz lan Yerine yorum gidiyor gideceğiz, Dikmen'e gideceğiz Ceveci'ye gideceğiz, Ankara'ya Efe'nin önünden geçeceğiz lan Otcu'nun kampüsüne gireceğiz ha Gireceğiz lan, yürücez lan kampüsüne, Hacetofen'in kampüsüne gireceğiz Bir kampüsün kampüsüne giremezse Bir kampüsün kampüsüne giremezse Tanrıklar mıydın kampüsü? Sokaroç, sokaroç, sokaroç Ankara'ya gittim haber sayım o göğünlüğüdür. Ankara'da böyle. Belki kim mi anım tanıdım? Ankara'da. Evet. Ankara'da bu kadar böyle... ...e... ...kalbent ansamlarında. Ne yapacağız? Belki yerde kalın. Kalmaya da her yerlerde kaykıların Ankara'ya kalmıyor. Trabzon Trabzon'la yakalıyor Trabzon'la yakalıyor Trabzon'la yakalıyor Günde 3 tane 2 tane 2 tane Ayy yok Günde 3 tane 2 tane 3 tane 3 tane Trabzon'la yakalıyor Abi Trabzon'la yakalıyor Kırış mıydı? Beş mi? Hanselle de kayıyor Mermin Mermin O kadar yakalıyor Yine yakalıyor Yine süzülebilecez mi lan şu bir sündüma ha? Çıkamayacak. Çünkü 20'de gözünde Trabzon'dayız <gülüyor> abi. 20'de Trabzon'da Trabzon'da. Abi Eylül'e kalar ha. Kayacak zaten. Erkin mi Biz 30 gün dedik Tam sonuna dönke almıştı Trabzon. Erkin Hayır ya. Bu için teşekkür ederim. Kısım bir artı yemeyeceğim. Kısım bir Trabzon için bir mu yok ya? Sevgili var değil mi? Ay, Türkçe'ye Hayır, Interrail'e like yine gidilir. O da diğer sene yaz O da diğer sene yaz Bir de İstanbul, ben de oraya İstanbul sevmiyorsan, Sevmiyorum İstanbul'u gelirse Ama buraları da keseriz Kardeşim ben de yapıyorum demiş. O zaman son bir şarkı. Çalışmayacak halimizde olacak. bu adam çalışacak. Ne diyeceksin? Bursa'dan İzmit, İzmit'ten Düzce, Düzce'den Zonguldak, Zonguldak'tan Sinop, Sinop'tan Samsun, Samsun'dan Giresun, Trabzon, Rize, aşağıdan Bayburt, Bayburt Erzincan, Erzincan'a gittiysek Tunceli. <gülüyor> Orada her türlü aklınızda zaten. Evet, Tunceli'den Malatya, Malatya'dan Adıyaman'a gidip tutun alıp Kahraman Marak'ı... <gülüyor> Kahraman... Oooo Adıyaman'dan Adıyaman tutun almadan gelmek olmaz Aga. Olmaz abi. Kahraman Marak... <gülüyor> Abi, Elbistan. Elbistan'da maden yatakları var. Oradan da 1 kilo <gülüyor> Oldu borla dönelim abone <gülüyor> ol. şey... Kayseri. Türkiye'nin Kayseri... bor ve yataklarını kurutacağız Kayseri'den abi bineriz otobüse İzmir Bir daha sayıyorum. <gülüyor> Bak İzmir'den eee bildim Bodrum, Marmaris, Fethiye, Antalya. Antalya'dan Ankara'ya doğru şey e, Antalya'dan Isparta, Isparta'da gül yeriz, gül lokumu yeriz, güll yeriz. İsparta her tarafı gülmüşten kocaman gül heykeli varmış birader. Tabii gelmem gittim. Hani ha, Gittim yani. Oradan Afyon, oradan abi şey. E, Afyondan Kırşehir, Kırşehirden böyle Yozgat, Yozgat'tan Ankara'yı bulamıyoruz. Bir dakika dur, Yozgata git, Kırşehir'e. Yozg Yozgata gitmedim. Yok yok, Ankara, Ankara zaten şeyi kaçırdık. Kırıkkale, <gülüyor> Kırşehir, Yozgat. Kırıkkale'de de yolumuzu buluruz senin sayende. Sivas falan gitti zaten şey. E, Kırıkkale buluruz da Kırıkkale gidemiyoruz. Ne al? Otobüsle çok kolay gidiliyor. yemin ederim. Kırıkkale'den geri dönüp bir gün kaybederiz. Kırıkkale de pek görüncek bir yer değil. Ne yani. geçiyor otobüs onun için. Ankara, Ankara'dan abi şey yukarı. Eskişehir, Bursa. Aşağı iner taa için yukarı çıktık, sol yukarı şey. Eee, ne Oradan İzmit. İzmit'e kesin gideceğiz zaten. Atan. Oradan abi Düzce. Düzce'den Zonguldak. Zonguldak'tan Sinop. Sinop'tan Samsun. Samsun'dan Amasya var. Amasya. Ha, o gideceğiz Amasya'ya. Amasya var. Amasya'dan Trabzon. Bir dakika Amasya'nın neydi? Amasya eşyalarda bir orta, orta aşağı. Ankara'nın sol çapta bize göre ileride. Aha, Ankara'nın sol çaprazı mı sağ çaprazı abi? İşte şeye göre değil, haritaya göre değil. Bizim... Abi nereden baksan Ankara'nın sağ çaprazında yani.